Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmainin. Aleyküm Dua. Önce geçen hafta kısaca başlık olarak, konu başlığı olarak hatırlatalım ne işledik. Konu başlığı içinde de kısımların başlığını söyleyelim inşallah. Otur, beraber oturur. Şimdi biz bir iki haftadır e, duanın önemine dair kabul edilen dua, Müslüman'ın duasıyla alakalı böyle mevzuları işliyoruz. Geçen hafta şunu işledik. Kabul edilecek duanın şartları. Yani beş tane şart zikredik, zikrettik. Eğer bu şartlardan herhangi bir tanesi olmazsa duanın icabet edilmesi pek beklenmesin. Demiştik. Birinci şart dedi ki bir kere ihlas olacak. Hız, sadece konu başlığı. İkincisi... Acele etmeyeceğiz dedik. Ama aceleden kastımız neydi? Sürekli tekrar. E, Tabi. Aceleden kastımız bir insan hemen duanın icabet edilmesinde acele etmesi caizdir. Ya Rabbi bana anında şunu ver gibi. Bazen. Neden? Dedi ki Mesela adam örnek verdi. Uçak uçak düşüyor. Yani adam tabii ki o an isteyecek. Allah ona yardım etsin. Işte. Uçak düşsün sonra değil. Yani duanın hemen istenmesini, hemen kabul edilmesini Allah'tan isteyebilirsin. Durma binaen. Yani. İşte adam balkonda asılı durmuş. Ya Rabbi beni kurtar De ne zaman kurtarırsan değil. Yani o an kurtar yoksa gideceğim o manada. Ee, o zaman hadiste geçen e, acele etmemekten maksat neydi onu anlattık biz. Hadiste acele etmeyin diye ama maksat yani e, bir kere dua ettin, iki kere dua ettin kabul olmuyor. Ondan sonra duayı kesiyorsun. İşte acele etmek budur. Acele etmemek duayı kesmemek demektir. Çünkü e, örnek verdik Nebis Hasillem Bedir Savaşı'nda dua etti. E, Nebis Hasillem'in duası o an icabet olmasını istemekti. Çünkü savaş anında. Yağmur duası mesela yaptı Nebis Aleyhisselam. İstedi ki hemen gelsin. Çünkü o an ümmet ona muhtaç gibi. İkinci e, ikinci şart o zaman dedi ki acele etmemek duada. Üçüncü şart hayra dua etmekmiş. İşte ya Rabbi e, şu kumar kumar oynuyorsun. Ya Rabbi bu turu ben kazanayım. Bunlar hiçbiri caiz değil. Hayır hayır olacak. Yani ettiğin dua, çağırdığın şey caiz olacak. Bunu da belirttik. Yani mesela diyeceksin ki ya Rabbi bana hayırlı bir evlat nasip Hayırlı rızık bu tip şeyler yani. E, istediğin şey hayır olacak. Haram bir şey olmayacak yani. Tamam Evet. Üçüncü şart o. Dördüncü şart e, dua ederken şu kalbinde yakın olacak dedik. Ney o? Yani Allah duayı kabul edendir. Duayı kabul eder. Benim de duamı inşallah kabul edecek. Bu yakın olacak insanın kalbinde. Dördüncü o. Beşincisi de ye yemesi içmesi helal olacak bu adamın. Yani adam sabah akşam haram yiyor. Bunun duasının kabul olması pek beklenemez hadiste geçtiği üzere. Tamam, bunların hepsinin delillerini söyledik geçen hafta. Bu beş tane şart. Tamam mı? Şimdi dikkat edecek olursak, ismi üzerinde şart dedik. Yani ne? Bunlar dua duanın olmazsa olmazı demek değil mi? Şart. Hani diyorsun ya, bu bunun şartıdır. Yani bu bunun olmazsa olmazıdır. Şimdi duanın bu sefer adaplarını isteyeceğiz, e, işleyeceğiz. Yani kabul edilmesini istediğin duanın adapları vardır. Dikkat edin şartla adab arasında fark var. Yani şart olmazsa olmaz ama adab olmazsa olur ama olsa tamam. daha faziletli daha iyi. Tamam mı? O yüzden onları şey yapmayalım. O yüzden mesela geçen hafta Güray abi sen mi sormuştun? Hı hı. Ha, geçen hafta sormuştu mesela Güray abi. Demişti ki biz bu beş tanenin içinde niye şey saymadık? Mesela Resulullah salat getirmek duadan önce. Biz de dedik ki onu saymamasının sebebi duanın şartlarından değil. Çünkü illa salat getirmek zorunlu değil Resulullah duaya başlarken. Ama duanın adabları kısmında sayacağız onu. Sünnettir Resul Resulullah'a salat selam getirmek duadan önce. O yüzden adapları kısmında saymış alimler. Görüyor musunuz alimler nasıl böyle tertipli şey yapmış böyle dizene göre şeye göre böyle konuları ayırmış inşallah. Evet. Ee, şimdi bu hafta duanın adapları. Şimdi Allah'ın izniyle eğer kişi dua ederken ki bunların hepsi çok basit adaplardır. Dua ederken bu adapları yerine getirirse Allah'ın izniyle %99 kişinin duası kabul olur ya. Ed olmaması çok zor ya. Yani bu kadar sen adam gözeceksin. Allah azze ve celle merhametlidir, rahimdir, duaları kabul eder yani. O yüzden Allah diyor ki Rabbiniz dedi ki bana dua edin, ben de sizin duanıza icabet edeyim. E şimdi Allah diyorsa duanıza icabet edeyim. E demek ki Rabb duayı icabet eder. Ha, Ama bizden bir eksiklik var ki o, o engel oluyor. Ya bu adabında bir eksikliktir ya bir şartında bir eksikliktir vesaire. O yüzden kısaca bunları bilirsek e, inşallah şey yaparız. E, daha böyle Allah'ın istediği gibi dua etmiş oluruz. Bu da kabul olur inşallah. Birinci adab arkadaşlar Dua ederken kişinin yapması gereken birinci adap Duaya başlamadan önce Allah'a senada bulunmak, övgülerde bulunmak Şimdi Allah'ın kendisine ne? Ait bir sürü mesela özellikleri var, sıfatları var İşte rahmet eden, merhamet eden, güç sahibi olan, her şeyi yaratan, yerin göğün sahibi Bunlar hepsi nedir? Allah'ın özellikleri Bunları bunları böyle bildirerek Ya Rabbi sen büyüksün, Ya Rabbi sen kudret sahibisin Dua etmeden önce Onu öveceksin Allah'a Çünkü Allah tabiri caizse neye bakar? Yani senin ona ne kadar iftikar olduğunu göstermeni ister Allah Azze ve Celle. Tamam? O yüzden e, bunlar duadan önce gözetilir. Tamam? O zaman bizim dedi dedik ki Allah'a sena etmek. Şimdi dikkat edecek olursak şu ara e, şu, e, şu ara suresinde ayet var. Şimdi Allah dua yakını zikrederken şöyle diyor. E, yani bizden şunu söylememiz istiyor. Mesela örnek olarak. Elle zikhalakani fehu ehtidini. Beni yaratan odur. Bana hidayet verecektir. Bak şimdi Allah övüyoruz. Welllezi huayutaymonu, yutaymoni ve esqini, odur beni, o, o beni doyurandır, bana su verendir, Susluğumu giderendir, beni sulayandır. Ve ıda meriddu, fahu ben hasta olduğum zaman o bana şifa verir. Bak hep Allah'a bir övüyorsun önce. Welllezi yumi toni, sunme o Allah'tır ki beni öldürür, beni diriltir. Bunun gibi. Bak baktığımız zaman. Şu ara süresini meale için 78'den e, 78'den 87'ye kadar okuyun hep Allah'a övgü var. Bu ayetlerden ne anlıyoruz? Biz demek ki dua edildiği zaman biraz Allah'a övgüde bulunmamız lazım. Mesela elimizi açtık. Yarabbi sen büyüksün, yeri gövü yaratansın, her şeyin sahibisin, güç kudret sahibisin. Ya Rabbi alçaltan sensin, yükselten sensin, fakirleştiren sensin, zenginleştiren sensin. Senden öte hiçbir şey yoktur. Sen hepimizin üzerine kahirsin. Böyle Allah'a öveceksin, sonra kendine isteyeceksin artık, tamam? O zaman birinci şart neymiş arkadaşlar? Adap. Adabı göstermek Allah'a karşı inşallah. Tamam mı? Evet. Bu birinci şart. Adap. Evet. Hatta bir tane hadis var. Ee, hadiste diyor ki <gülüyor> ne, yani Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın mesela dua ederken edep, edepten yani edebe dair söylediği sözler var. Edeb. bir tane adam bir tane adam e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor bir adam giriyor. E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Na, tabi bu mescitte namaz kılacak. Hemen tutuyor namaz kılıyor. E, sonra diyor ki, e, Allah'ım diyor, Allahum diyor. Allah'ım beni bağışla diyor. Allahum erhamni. Allah'ım bana rahmet et diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birisine e, Yok yok adama bizzat adama e, sesleniyor. Diyor ki acilte eyyuhel musalli ey namaz kılan kişi acele ettin diyor. Adam namaz kılıyor sonra hemen e, Allah'ım işte bana merhamet eyle beni bağışla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eyyuhel musalli ey namaz kılan kişi acilte acele ettin diyor. Ee, a, a, diyor ki e, sen namaz kıldığında ve oturduğunda Allah'a hamdet, Allah'ın hak ettiği şeyleri söyle Allah'a hamd et, ve benim üzerime salat getir sonra dua et. Şimdi demek ki bu salat da var. Adamındaki birazdan zikredeceğiz onu, tamam? O zaman bu halde de e, e, ne anlaşılıyor? O zaman Allah'a salat ve şey e, Allah'a sena etmemiz lazım, övgü. Hatta e, başka bir adam geliyor sonra. Bu sefer burada namaz kılıyor, Aynısını yapıyor. Bu Allah'a hamd ediyor. ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salat getiriyor bu adam. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunu duyuyor. Diyor ki ey yuhel musallim, o dua. Ey diyor namaz kılan kişi, sen dua et, Tüccəb, sen icabet olmayacaksın diye. Sen dua et, sen icabet olmayacaksın diyor. Bu, hadis, bu, bu Bunların hepsi de sahih rivayetle mevcut. Tamam. O zaman birinci adab ne dedik arkadaşlar? Birinci adab Allah'a senada getirmek. O yüzden inşallah dua ettiğimiz zaman bunu böyle aklımıza tutalım. yani. Önce böyle bir iki kelime de olsa Allah'a sena edelim. İkinci adab, Es-salatu alen sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ne? Salat getirmek, salat getirmek. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı duyuyor, dua eden bir in, in adamı, ee, Allah'ı temcid etmiyor. Yani Allah'ı yüceltmiyor, Allah'ı övmüyor, yüceltecek şeyler söylemiyor ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e de salat da getirmiyor bu adam. Sonra e, e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizden birisi diyor, namaz kıldığı zaman Allah'ı yüceltmekle, ululamakla başlasın, sizden birisi ee, dua ettiği zaman pardon Sizden bir dua ettiği zaman ne yapsın Allah'a temcih etsin Yani Allah'a yüceltecek şeyler söylesin Övecek şeyler söylesin Allah'ın sıfatlarını ee, Ona senada bulunsun Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Üzerine salat ve selam getirsin Ondan sonra da dua etsin istediği gibi diyor İstediği gibi dua etsin O zaman bu hadisten de ne anlıyoruz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e salat getirmek lazım Hatta subhanallah acayip bir şey var. Ee, hadis var Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam. Diyor ki Kullu duain mehcubun. Bütün duanın önünde ne vardır? Hicab vardır. Yani şey manasında. Bütün dua, duanın önünde engel vardır. Bütün duanın önünde engel vardır. Hatta yusalla alem Nebi Sallallahu Aleyhi Ta ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e salat getirinceye kadar. Yani demek ki salat getirmemek biraz duanın kadrini ne yapıyor? Eksiltiyor. Yani e, kabul olmasına biraz böyle... Zedeliyor diyelim tabiri caizse. Tamam. Bunların hepsi sahi rivayetlerle mevcut. Tamam? Ancak şimdi dikkat edecek olursak şöyle bir işgal gelebilir arkadaşlar. En son söylediğimiz hadiste ne var? Nebi Hasan diyor ki örtü vardır, engel vardır ta ki salat getirinceye kadar. Sanki bu şartların kısmında zikredilmesi lazımmış gibi görünüyor değil mi? Yani... Şimdi biz bu dedi ki bu duanın şartı değil ama hadiste baktığın zaman sanki duanın şartı çünkü önünde bir engeldir diyor ama alimler bu işgali çözmüşler. Ee, nedir mesela bir kayda vardır fıkıhta, hatta akilede de bu kayda vardır, bir mevzuyu anlamak için o mevzu hakkındaki mesela rivayetler toplanır, öyle bir hüküm çıkar. Mesela ne gibi, diyelim ki ben örnek vereyim sosyal yaşantımızdan daha yanlış, benim çocuğum var yanında oturuyor, ben bu örneği sık sık veririm böyle e, basit olduğu için. Çocuğum var yanımda diyorum ki oğlum yarın e, işte yarın gidip marketten alışveriş yapıp eve geleceksin. Şimdi baba olarak benim bu lafızlarım çocuğa ne ifade ediyor? Emir. Yani çocuğuma bir şey yapmasını emrediyorum değil mi bu lafız olarak? Ama dedim ki aradan bir iki saat geçti. Bir lafız daha kullandım. Dedim ki oğlum sen yarın e, yani eğer senin için müsaitse sen bir markete git alışveriş yap. Şimdi... İlk lafımla ikinci lafım arasında biraz fark var değil mi? İkinci lafımda böyle ne yaptım? Emri emir olmaktan çıkardım böyle biraz daha yumuşatıcı hale getirdim. O zaman demek ki benim oğluma ilk söylediğim laftan ne anlaşılıyormuş? Benim oğluma emri kastetmiyorum. İlla gitmek zorundasın. Onu kastetmiyorum. Neden? Çünkü iki lafsın birbiriyle toplandığı zaman ortaya çıkıyor. Şimdi e, dinde de bu böyledir. Bazen Allah Resulü bir şey emreder ama... O illa emir, emir değildir. Mesela bir de Kur'an'dan vereyim anlaşılsın diye aklıma gelmişken. Şimdi, Cuma'dan önce arkadaşlar, al alışveriş yapmak veya rızık aramak, çalışmak farz mı? Farz değil değil mi? İnsan o günü tatile ayırabilir, normal. Buna kimse farz demiyor. Ama Allah Kur'an'da ne diyor? Ey iman edenler, Cuma günü nida edildiği zaman ne yapın? Allah'ın zikrine koşun diyor. Şimdi, Allah'ın zikrine koşun. Bu emir mi? Emir. O zaman, bu emri yapmamız lazım biz. Yani alışveriş alışveriş, her şeyi bırakmak zorundayız. Çünkü Allah emrettiği zaman yapmak zorundayız. Resul de emrettiği zaman yapmak zorundayız. Değil mi? Doğru mu? Şimdi e, çünkü neden? Allah Kur'an'da ne diyor? Allah size ne emrettiyse onu yapın. Resul de size neyden yasakladıysa ondan yasaklanın. Neyi emrettiyse Resul onu yapın. O zaman Allah'ın ve Resul'ün emirleri neymiş bizim için? Yapmamız gereken. Şimdi Allah Cuma suresinde dedi ki Cuma'ya koşun. Bakın şimdi ayetin devamına dikkat edin. Diyor ki ayetin devamına. Hani Cuma olayı bitiyor ya. Sonra da Dönün Allah'ın rızkını aramaya. Emrediyor yine Allah. E peki Şimdi burada da emir var mı? emir? Peki bir insanın Cuma'dan sonra çalışması farz mı? Hayır. Yok ama Allah emretti. Ne yapacağız? Alimler diyor ki bunu anlamak için Cuma'nın öncesiyle öncesine bakacağız. Öncesinde alışveriş neydi? Rızk aramak neydi? Sünnetti, müstehaptı, farz değildi. O zaman sonrası da aynı hükmü alır. Bunlar hepsi kaydedir. Yani demek istediğim böyle rivayetleri topladığınız zaman hüküm ortaya çıkar. Bu da böyle. Şimdi Nebi Sosyalem diyor ki her duanın önünde bir engel vardır. Ama bu engel olmazsa olmaz bir engel mi? Yoksa buradaki engelden maksat böyle duanın değerini düşüren mi? Nasları topladığımızda anlıyoruz ki Nebi Saselem'e salat selam farz değil. Neden? Çünkü biz nice sahabelerin dualarını duyduk, Nebi Saselem'in dualarını duyduk yani naslarda, hadislerde falan. Baktığımız zaman hiçbirinde salat selam, yani birçoğunda salat selam yok mesela. Demek ki şart değil. Demek ki o zaman rivayetleri topladığımızda buradaki emir, Hani az önce oğlumu emrettin ya markete git. Onun o emir, emir gibidir yani. Anlatabiliyor muyum? Rivayetleri topladığımızda alimler böyle diyor. O yüzden bir insan Resulullah'a salat selam getirmezse duası batıldır diye kimse bir şey söylemez zaten. Tamam mı? Bunu anlayalım inşallah. Evet. O zaman üçüncüsü ne arkadaşlar? Şey ikincisi ne arkadaşlar? Ee, Resulullah'a salat ve selam getirmek. Şu da dua da çok önemli. şunu da yaparsak inşallah duanın icabet edilmesine sebep olabilir bu. Günahlarını itiraf etmek Allah'a. Ya Rabbi işte ben günahım. Ya Rabbi ben böyle böyle yaptım. Böyle böyle suçum var benim. Günahlarını duada itiraf etmek. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Mesela Araf suresinde. Rabbena diyor ki Rabbena zalemna enfusena Rabbimiz biz ne yaptık? Kendimize zulmettik. Bak itiraf var burada görüyor musunuz? Kendimize zulmettik. Ve enlem tagfirlenâ ve terhamnâ Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen <gülüyor> biz hüsana uğrayanlardan oluruz. Bakın görüyor musun? Hemen ne yaptılar? Ne yapıyorlar? Günahlarını itiraf ediyorlar. Demek ki <gülüyor> demek ki Aleyhisselam, demek duanın adaptarından bir tanesi. O zaman şöyle yapacağız mesela. Diyelim ki biz e, Rabbimizin bizi bağışlaması için sıkıntıdayız. Günahlarımızın farkındayız. Bağışlanması için bir dua etmek istiyoruz. Önce başlayacağız Allah'a salat Allah'ı övmeye. Sonra Resulullah salat getirmeye. Sonra duamızı İtiraf etme ya Rabbi ben kendime zulme diyorum, Rabbi ben aciz kulum, ya Rabbi sen olmasan ben helak olurum, çok günahkarım vesaire. Günahlarını itiraf etmek Allah, a. bu da Kur'an'da bu zaten e, mevcut. Hatta nebi Sæsəlem'in Ayşe radıyallahu an bu ifk hadisi var. Ayşe radıyallahu an'a zina suçu atılan e, rıva ifk a, e, hadisesi derler ona. E, orada nebi Sæsəlem diyor ki, emme ba'du Ayşe. Bundan sonra diyor ki, ey Ayşe. İnnehu kad belagani'' bana ulaştı ki Anki senden keza ve keza senden bana böyle böyle yani senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı diyor. Diyor ki fe in kunte beriyetun eğer sen bundan beriysen'' yani sana bu söyle senin hakkında bu söylenen şeylerden eğer sen beriysen çünkü nebi sallallahu aleyhi ve haberi yok. Allah bildirmeden nebi sallallahu aleyhi ve bilemez kalplerdekini veya nebi sallallahu ve e, e, hiç gaybi bilemez bir şeyi bilemez yani şu an mesela Nebi Sasin bizim ne yaptığımızı bilmiyor yani çok büyük yanlış anlaşılmalar var yani Nebi Sasin bizim her adımızı biliyor her şey cık, bunlar Allah korusun böyle bir şey yok yani ha Nebi Sasin bir salat getirsek Allah ne yapar bir melek ona ulaştırır onda bir sorun yok ama Nebi Sasin şu an bizi duymaz bilmez hatta havuzun başına geldiğinde sen onların ne yaptığını bilmezsin diyor hadiste geçtiği gibi sen onların ne halde olduğunu bilmiyordum diyor vesaire. Tamam. Şimdi e, diyor ki o yüzden Ayşe radıyallahu aına bak ve sellem bilmiyor demek ki. Eğer diyor sen bundan beriysen feseyuberrüke Allah. Allah sen bundan beriysen Allah da seni bundan beri edecektir zaten. Ve ve in kunte ve in kunti emlalti bi eğer sen bu günaha irtikap etmişsen, bu günaha işlemişsen festağfirillah. Allah'a tövbe et. Ve tübi Ve ona yani Allah'tan bağışlanma, mağfiret dile ve ona tövbe et. Fe innel abde muhakkak ki kul. Muhakkak ki kul. İza iterefe, itiraf ederse. Bakın dikkat edin. Kul eğer itiraf ederse, sümme tâve, sonra tövbe ederse, Allahu aleyhi. Allah da onun tövbesini kabul eder. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Ayşe'ye? Ayşe radıyallahu dedi ki ey Ayşe senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı. Eğer sen bundan beriysen Allah seni zaten temize çıkaracaktır. Sen bundan te temizsen, beriysen Allah seni zaten temize çıkaracaktır. Ki ayet indi zaten temize çıkardı Allah onu. Eğer sen günaha irtikab etmişsen Allah'tan mağfiret dile ve ona tövbe et. Çünkü kul eğer günahlarını itiraf ederse ve tövbe ederse Allah da ne yapar? Onun tövbesini kabul eder. Bu hadisten de ne anlıyoruz? Demek ki günah itiraf etmek... Hem nebis, Hasanem'in sünnetinde belli Hem de Kur'an'ın menheci. Kur'an da bunu bize açıkçası. Cenab-ı Allah'a. Tabi tabi Allah'a. Allah'a. Allah'a sen e, e, itiraf edeceksin. Ki her ne kadar Allah bilse de. Yani bu Allah bilmiyor diye değil yani. Ya, hani bu neye benzer? Yani. Hani gece gündüz melekleri vardır değil mi? Gece gündüz melekleri insanların namazlarını takip ederler. Diyor ki Allah'a çıkarlar bunlar Allah'a söylemek için kuluna halde. Allah bildiği halde onlara sorar kulunu nasıl buldunuz. Bildiği halde. Bu Allah'ın hikmetindendir. Allah melekleri tayin etmiş yazan melekler. Değil mi? Allah onlara muhtaç olduğu için mi? <gülüyor> Yok. Değil mi? Muhtaç olduğu için değil. Neden? Allah'ın hikmetinden dolayı. Çünkü Allah'ın isimleri var, sıfatları var. İsimlerinden bir tanesi ney? Hakim. Hakim ne? Hikmet sahibi. Yani Allah'ın yaptığı her şey bir hikmetlidir. Yerli yerindedir demek. O yüzden bunun sebebini Allah Azze ve Celle bilir. Evet. Dördüncü adab arkadaşlar. El azmufil mesele. Yani ister isterken eee azmetmek azim göstermek isterken Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki sizden birisi dua ettiği zaman izâ daa ehadukum falyazmil mes'ele sizden birisi dua ettiği zaman ne yapsın istemede azmetsin Yani şöyle demesin yani istemede azim ne demek ya Rabbi bana ver desin yani bana ver ya Rabbi istiyorum Hani kesin. Yani şöyle demesin diyor Ya Rabbi eğer dilersen bana ver. Böyle demesin diyor Nefis Aleyhisselam. Ya Rabbi dilersen bana bunları ver. Yok. Biraz ısrar etsin. istesin yani. Tamam ısrar Israr edin duada. Çünkü Allah Azze ve Celle o kadar gani zengin ki. Anlatabiliyor muyum? Yani Ya Rabbi istersen dilersen ver. Hani değil. Yani biz hani çok mu böyle zenginiz Ya Rabbi işte. Yani aslında ben öyle pek muhtaç değilim ama işte sen el hazır istemişken bu olmaz. İsteyeceksin biz fakiriz yani. Tamam mı? Biz fakir kuluz yani. Biz aziyetimizi belirteceğiz ve üzerine gideceğiz. Ya Rabbi bana ver. Ben istiyorum ya Rabbi haramımı. Tamam? O yüzden Nebi mesela diyor ki şöyle demesin. Yani e, Allahumma enşeyete fe'atini. Ya Rabbi eğer istersen bana ver. Ama sonra sonradan şu sahabe gibi olmasın o konuları so isteyen. Sonra diyor ki fe innehu la mustekrihalo. Çünkü Allah'ı yani ikraha sokacak yoktur. Tamam al. Evet. Hatta başka bir hadiste de ki bu hadis Bukhari'de zaten. Başka bir hadiste de diyor ki o hadis, bu hadiste Bukhari'de Sizden birisi şöyle demesin et. Allah'ım eğer dilersem beni bağışla demesin. Bilakis Allah'ıma diyeceksin. Veya Allah'ım beni bağışla diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım merhamni inşi'te demesin diyor. Mesela ya Rabbi bana merhamet eyle. Böyle demesin diyor. Hatta diyor ki liyazimil mes'ele. Bilakis isteği ne yapsın? Tehkit ettirsin. İstesin yani. Ya Rabbi beni affet. Tamam evet. O zaman arkadaşlar dördüncü şey azmetmek duaya azmetmek. Ee, kaç tane adap var arkadaşlar? Sek, e, yani tespit edilmiş alimlerin tespit ettiği kadarıyla e, baya adap var. Yani biz bunların artık sayabildiğimiz kadarını sayacağız. Evet. Ezana kadar gider yani değil mi? Ezana var mı çok? çok Saat kaç? 20 geçiyor. Bu 10, 10'da yazan. Ya yani, yani. azından yani, benim boğazım kurudu ya, biraz su içiyorum. Ezandan 25 dakika litriyle hocam çay ikramı yok. Tabi tabi. İnşallah. Evet. Beşinci adep arkadaşlar. Alimler diyor ki el min mine duai firraha. Rahatlık anında, bolluk anında, rahatlık anında çok dua etmek. Rahatlık anında dikkat edin. Rahatlık anında çok dua et ki Şükür mü? Şükür Dua edeceksin. Her şey varken neyine dua edeceksin? Yok mi? yok. Değil. Sen şimdi rahattasın. Bak şimdi. Sen rahattasın değil mi? Rahatını Allah bozabilir mi? Diyeceksin ki o zaman ya Rabbi rahatını bozma. Al sana dua. Al <gülüyor> sana dua. Yani e, Allah biz yani sünnette böyle gelmiş. Duada ne yapmak? İksar etmek. Rahatlık anında da duayı duayı çoğaltmak. Çünkü diyor ki e, Ebu Hureyre'den bir hadis var. ve Sellem diyor ki Diyor ki: Men sarrahu en Allahu lehu inde şedaşedaid. Bakın, ama sebebi ne? Kim Allah'ın kendisine zor anlarında, şiddetli anlarında yardım etmesini, icabet etmesini isterse, liyazimilmez. İsterse, felüksirid dua fi raha rahatlık anında dua'yı çoğalsın. Bak, kim şiddetli anlarında dua'sının kabul olmasını isterse, çünkü neden? Aslında bakın burada bir düşündüğün zaman şöyle bir hikmet de çıkıyor ortaya. Şimdi rahat olan insan duadan gafil kalıyor. Yani mesela diyelim ki zengin insanları düşünün mesela. Hangi zengin insan bir fakir kadar ya Rabbi bana rızık verdi de şeyden. Değil mi? Veya ya Rabbi bana bunu ver bunu ver. Zaten adam yani dünyalık için mesela söyleyecek. Zaten adam rahatta değil mi? O zaman ne oluyor rahattaki adam? İbadeti kesiyor. Çünkü dua ibadet anlattık ya bunu. İbadeti kesiyor. E sen... Rahatta da Allah'ı hatırla ki Bak sen rahatta da Allah'ı hatırla ki Rahatta da Allah'tan iste ki Doğru. Allah sana ne yapsın? Senin sıkıntılı anlamında Sana yardım etsin. Çünkü aksi halde yani Her rahat olan ibadeti kesecekse Ümmet helak olacak gidecek o zaman. Olmaz. Ümmet helak olacak gidecek. Olmaz. O yüzden Rahatlık anında sen Allah'tan dua etsin. En azından Şunu istersin. Ya Rabbi benim bu rahatımı bozma. Sen benim bu rahatımı bozma. Ben de senin yolunda devam edeyim. Ümmet için istersin yer bir de için ümmetçi... Yok yok aynen öyle. Yani hani şimdi kendini, kendini istemeye de özellikle burada biraz ne var? İşaret var aslında. Çünkü eğer rahatlık anında isterse şiddetli anında da ne yapar Allah ona? Yardım eder. O yüzden bu hem başkası için istemeye girer hem kendi için istemeye girer. Çünkü bu başlı başına bir ibadet olarak düşünelim aslında bunu. Başlı başına bir ibadet olarak düşünelim aslında bunu başkası için istemek kendi için istemeden daha mı e, kuvvetli kabulü oluyor? Aynı hadisin söylediğini söyleriz. Kim kendisi için istediğini mümin kardeş için istemezse iman etmiş olmaz. Ama ne manada? Bu yani. hani asli iman, imanın aslından bahsetmiyoruz. Kamil bir iman etmiş olmaz. Yani imanda bir şey olur yani. Hayır, mesela Budur. Bunu deriz. Nasıl söylediğini? Yani istediyoruz birbirine... Başkasından istemek edelim. yani daha iyi. Mesela bütün Müslümanlar... Başkasından da... istemeyi mi diyorsun? Diyor bak şimdi. Mesela Baş ki ben... Başkasına dua etmem. Ben kendime dua edeceğimi sana ben, dua ediyorum. Ben... Yani ben hadça gitmek istiyorum ama ben... Beni hadça gönder diye benim dua etmem mi? Yoksa bir kardeşimin benim için işte Sadık hadça gitsin diye dua etmesi mi? Mesela... Şimdi... Duaül muslimu lil muslim mustacabe Müslümanın Müslümana duası nedir? icabet olur. Şimdi bir bir insanın kardeşi için istemesini Allah ne diyor? İcabet olur diyor. Bu bir. İkincisi Allah Kur'an'da ne diyor? Bana dua edin ki duaınıza icabet edeyim. Kendi Kendin istediğine ne yapıyor? Dua'ya isticabet ediyor. Müslümanın kardeşinin istemesini icabet kabul ediyor. O yüzden zaten mesela biz Müslüman olarak üç şeyi tevessül kılabiliriz aramızda. Ne? Birincisi yani Allah'tan isterken üç şeyi araya vesile kılabilir. Sadece üç şey. Üç şey dışında başka vesile kılamayız. Bir. Ya diyeceksin ki Ya Rabbi bir amel yaptın diyelim. Çok güzel bir amel. Yani ne yaptın? Diyelim ki birisini haca yolladın. En basit. Bu ne? Büyük bir amel. Tamam mı? Tuttun dedin ki Ya Rabbi bir gün başına bir şey geldi. Ya Rabbi ben birisini haca yollamıştım. Tamam mı? Bu sünnette var. Ben birisini haca yollamıştım. Eğer bu senin yanında indinde makbulsa ve sen bunu ihlaslı yaptığımı ya Rabbi kabul ediyorsan benim bu amelimle beni ne yap? Şu şu şu sıkıntımı gider. O zaman bir kişi salih amellerini ne yaparak ki bu nebi Nebis'in sünnetinde belli salih amellerini Allah'a bildirerek salih gördüğü amelleri Allah'a bildirerek Allah'tan bir şey istemesi. Bu birinci vesile. Ben yaptım oldu ama. Yok bir mağara olayı var. Aa, Üç kişi öyle. mağarada sıkışıyor. Birisi diyor ki ya Rabbi ben böyle böyle yaptım mağara ka şey, düşen kaya açılıyor. Birisi diyor böyle tamamıyla açılıyor en son çıkıyorlar vesaire. Bu e, sünnette var. O zaman birincisi ne arkadaşlar? E, vesileden birisi kişinin salih amelini vesile kılması. İkincisi Allah'ın isim sıfatlarını araya vesile kılması. Mesela bağışlanma diyecek, diyeceksin ya Rahman bana merhamet eyle. Yani diyeceksin merhamet isteyeceksin Allah'a. Hangi ismini kullanacaksın? Rahmet eden ismini. Diyeceksin ki ey Rahman bana merhamet eyle. Bağışlanma isteyeceksin Allah'tan. Hangi ismini kullanacaksın Allah'ın? Bağışlayan ismi. Ya gafur bana mağfiret eyle. Mesela rızık isteyeceksin Allah'tan. Hangi ismini kullanacaksın? Rezzak ismini. Rızık veren. Ya Rezzak bana rızık ver. Bu da sünnette belli. Çünkü ne de. diyor Allah? evet Lillahil En güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Allah'a o isimlerle dua edin diyor Kur'an'da. Bu da mevcut. Üçüncü de işte abinin söyledi. Müslümanın duasıyla ne yapmak? Vesile kılmak. Gidiyorsun salih bir insana. Diyorsun ki ey kardeş yani şöyle demiyorsun. Ya Rabbi bu salih insan ürmesine orayı karıştırmayalım. Diyorsun ki gidiyorsun bizzat kendisini. Diyorsun ki eee e Mesela salih bir insan, ey kardeş bana Allah için bir dua et inşallah. Hani deriz ya arkadaşına bana, benim için dua et vesaire. Onun duasıyla tevessülde bulunursun. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela, e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ne yapıyorlardı? Geliyorlardı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını istiyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Ömer ibn hatta ne dedi? E, ey ya Rabbi biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le onun hayatındayken senden istiyorduk. Yani onun duasıyla. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Şimdi onun amcasıyla sana yöneliyoruz, amcasının duasıyla ne vesilesiyle amcasından dua esiyorlardı Salih insan. İbn Abbas kıyamcısı zaten dua ediyordu. İşte bu bu olayla alakalı. Yoksa bu bilakis sünnette teşvik edilen bir şeydir. Müslüman kardeşinin duasının isti isticabet edilmesi. Yani o sana dua ediyor senin duanın isticabet edilmesi vesilesiyle. İşte bu üç üç tane vesile var. Başka yok. Bu üç vesileyi araya koyabilir kişi duası için. Evet. O zaman arkadaşlar 5.si neymiş? Duada rahatlık anında duayı çoğaltmak. Altıncı adap, üç kere dua etmek. Yani ne manada? Mesela dua ediyorsun ya, mesela bağışla, Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni bağışla. Bu şekilde mesela istediğin özel şeyleri, özel şeyleri mesela üç kere tekrarlamak. Duanın adaplarındandır. Evet. Çünkü mesela Nebi Aleyhisselam diyor ki, Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Üç kere dua eder. Mesela Nebi Aleyhisselam'dan çok var. Evet. Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Mesela dediği evet. gibi. Sonra Utbe Rebi Rabia'yı sana havale ediyorum. Şeybe bin Rabia'yı sana havale ediyorum. Velid bin e, bey sana havale ediyorum. Bu Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum. Bunun gibi yani. Tamam? Evet. Ee, yedinci 7. şartlardan bir tanesi Allah azze ve celle hüsnü zanda bulunmak arkadaşlar. Hüsnü zanda bulunacaksın. Yani böyle kötü zannetmeyeceksin işte Allah bağışlamıyor, affetmiyor tamam. hüsnü zanda bulunacaksın Allah'a. Bunların da hepsi e, icap icabe edilir. Çünkü Allah Kuran'da ne buyuruyor? "Kâl Rabbukumud enne isteciblekum. Bana dua edin ben desin. duanızı kabul edin. Çünkü geçen derste de hadis söyledik. Nebi sallallahu aleyhi ve ne diyordu? Allah ve entun bir Siz Allah'a dua edin ve icabet edileceğinize yakın bir şekilde. Kalbiniz yakın olduğu halde dua edin. O yüzden Allah hüsnüzanda da bulunacağız. Ondan sonra yedinci, e, sekizinci adaplardan bir tanesi, cevami'ül kelimle dua etmek. Yani özel kelimeler seçerek, böyle sünnetteki özel lafızları seçerek dua etmekte bunların arasında arkadaşlar. Evet doku, Dokuzuncu adaptan bir adaptlardan bir tanesi de arkadaşlar korkuyla ve umarak Allah'tan dua etmek. Korkuyla ve umarak. Yani kişi dua ederken kalbinde hem korku olacak hem böyle şey korkusu olacak. Yani böyle zelillik tamam mı? Korku olacak böyle. Hem de talep olacak Allah'tan. Rahbet olacak. İkisi bir arada bulunacak. Çünkü Allah eee Enbiya suresinde buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de. İnnahum onlar كانوا yusari'una fil hayrat. Onlar hayırda ne yapıyor? Hayırda koşuşurlardı. Veyat bize dua ederlerdi. Raqaben ve rahaben. Umarak ve korkarak. Ve kanulen ve kanulen Bizim bize karşı kuşu içindeydiler. değiller. Korku içindeydiler değiller onlar diye Allah Azze ve Celle. O zaman e, do, dokuzuncu adabı da bu arkadaşlar. E, Onuncu adaplarından bir tanesi sesi yükseltmemek çok. Gizli sesi kısmak. Mesela e, Allah'ın buyurduğu gibi. Udu'u Rabbekum tedarrou'n. Ve hufiyetsiz. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. 10. adab da 10. adab olarak da arkadaşlar alimler onu söylüyor. Evet. Yani bu kadar adab. Ondan sonra 11. adab yine alimlerin. Dediğimiz gibi Allah'ın isim sıfatlarıyla dua etmek arkadaşlar. Mesela ederken Ya Rahman bana rahmet eyle. Ya Gafur beni bağışla. Ya Rızak bana rızık ver. Ya Şafi bana şifa ver. Ya Hadi bana hidayet et. Bunun gibi Allah'ın isimleriyle Dua etmek. Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Lillahi'l-esma'l-husna uhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua edin. 12. adab, kendi nefsine başlayarak dua etmek. Bu da önemli arkadaşlar. Mesela çok dua edeceksin. Anana, babana, çocuklarına, arkadaşlarına, kendi nefsine başlamak. Bu da dua e, adablarındandır. Çünkü e, Allah Azze ve Celle e, e, mü mümin kullarından kitabında haber verirken şunu söylüyor diyor ki Rabbimiz bizi bağışla Ve kardeşlerimizi de bağışla Ellezine Bizden önce gelen nasıl gelen bil iman Rabbimiz bizi bağışla ve bizden önce iman Mümin olarak gelen imanlı kardeşlerimizi de ne yap bağışla Önce neyle başladı kendi nefsimizle Bu da Kur'an bunu e, bağışlıyor Sonra Eee Rabbimiz iğfirli, hesap. Bu tür dualar var mesela İbrahim Suresi'nde. Ee, Rabbim beni bağışla ve ana babamı bağışla ve müminleri bağışla hesap günü. Bakın burada hep nefiseyle bağışla. Yine Allah Kur'an'da buyuruyor ki vasstak bir <gülüyor> günahların için istikfarda bulun. Öyle <gülüyor> müminin Mümin erkekler ve mümin kadınlar içinde bulun bulunca Allah Azze ve Celle. Evet e, 13. Adap. 13. adab arkadaşlar çok istemek çok da istemek Doğan adaplarından bu da zaten dua, dua hakkındaki rivayetlere baktığımızda bunlar mevcut çok istemek evet. 14. şey 14. şeydi arkadaşlar adab da çok istemek hocam yani şey mi ee, sürekli istemek mi? Tekrar, yoksa... tekrar ondan sonra raptan çok hayır istemek hayırlı şeyler yani, yani mesela ya, o kadar çok şey isteyebilirsin ki hayırlı ya Rabbi benim ayaklarımı sabit kıl. ya Rabbi beni cennete koy anamı bağışla babamı hepsi istektir çoktur yani bunları çok atacaksın. ya Rab zengin dua kelimeyi sarf etmek beleş para da yok iste istediğin kadar 10 tanesinden 100 tane söylesen bak her ne kadar söylesen o kadar karlısın neden? 3 tane söylesen belki üçü kabul edince ama 100 tane söylesen belki o yüzden hani yüzde oranı artıyor ya yani. 2-3 <gülüyor> taneye denk gelir belki o manada Şeydir yani. <gülüyor> Tabi aynı o şekilde. Ee, ar arkadaşlar e 14. Adap da kendini böyle garibanlaştırmak. Hatta böyle ağlamaya dahi çalışmak. E zelil görünmek vesaire Bu da duanın adaplarındandır. E çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istiska için çıktığında, tamam istiska su istemek için çıktığında tadarru ve e tevazulu şekilde çıkardı. Böyle miskin bir şekilde kendini acındırarak tamam mı? Bu mevcut. 15. son adabı da söylüyoruz. Dersi bitirelim inşallah. Ee, i̇cabet vakitlerini aramak. Duanın mesela icabet edilen vakitleri var. Onu aramak. Ama bu ne? vakit ve um, şimdi hangi vakitler? İşte onları bir dahaki dersler. Neymiş o vakitten artık o zaman gelecek. Ama bu adab olarak e, yani önemli vakitleri dua için seçmek. İnşallah yeter. Cuma bu yani, vakti. Ama o cuma vakti var ya Sübhanallah. Şöyle bir kitap var şu kadar kalın. E, şu Zaten kadar kalın. Sadece bu cuma olayında bir icabet vakti var o ne zaman? O kadar alimler böyle tarh evet. çok böyle şey evet, tamam şey, mı? Tamam. Ama inşallah, i̇nşallah cumada ikindiden sonradır. Farklı. Allahu alemsallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve Mesela o cumadaki